أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربش رحلي صدري ويسيرلي أمري وحل العهدتم من لساني يفقه قولي آمين بحرمت سيد المرسلين Aziz müminler, muhterem Müslümanlar Yine Kur'an-ı Azimüşşan'da bilhassa günahlar üzerinde haramlar üzerinde çok şiddetli ve son derece dikkat çekici ayet ilahiyeler var. Bunlar üzerinde çalışan İslam alimleri ulemamız son derece geniş, müfassal kitaplar yazmışlar. Ve bu günah mahsini, günahlar konusunu son derece geniş bir şekilde, teferruatlı bir şekilde ele almışlar. Hatta bu konuda müstakil tamamen bu bahsi içine alan son derece yüklü geniş, müfassal, müstakil kitaplar da kaleme almışlar. Bütün bunları Tabii kürsülerde vaz halinde, sohbet halinde arz etmek mümkün değil. Ancak belli bir yaştan sonra çocuklara, nesillere, gençlere ders şeklinde, normal eğitim tarzında bunların okutulması, öğretilmesi, anlatılması lazım. Hatta bu günahları bu günahlara dalmadan, bu günahları işlemeden bunları anlatmak lazım. Erginlik çağına, yani buluğa ermeden evvel, Müslümanlar eğer çocuklarına, yavrularına bu bahsi, bu konuyu etraflıca anlatmaya imkan ve fırsat bulabilselerdi, bugün günahlara karşı, haramlara karşı, isyanlara karşı, bu kadar kayıtsız, bu kadar ilgisiz bir nesil meydana gelmeyecekti. Onun için, belli bir yaşta, bu günahları, isyanları, haramları işlemeye başladıktan sonra, hatta günahlara, haramlara alıştıktan sonra onlarla adeta yan yana burun buruna olduktan sonra bunları anlatmanın, bunları bir bir saymanın pek fazla etkisi olmuyor. Önce daha bu günahları işlemeye zamanı, zemini aklı idraki duyguları, düşünceleri müsait değilken daha yavruyken, daha çocukken bunların anlatılması lazım ki bu günahlarla karşı karşıya geldiği zaman anlatılan o hususları ayetleri, emirleri, yasakları derhal hatırına getirebilsin ve bu günahlara girmekten sakınsın ve bu haramları işlemekten korksun. Biz öyle yapmıyoruz. Bu günahlar işleniyor, yapılıyor, alışılıyor. Ve insanlar adeta günlük yaşayışlarında bu haramları ve günahları normal karşılamaya başladığı sırada anlatmaya kalkıyoruz ki zaten fazla tesiri olmuyor. Hocalar ne söylerse söylesin toplum yine kendi bildiğini, kendi alıştığını, kendi inandığını, kendi yaparak, yap, yapa geldiği bütün bu işleri yapmaya devam ediyor ve bir netice almak kolay olmuyor. Onun için önce bu açıklamayı yaptıktan sonra meseleye girmek lazım. Her şey eğitimle elde edilmesi lazım. Her şeyin belli zamanlarda, belli yaşlarda o çocuğa, o yavruya verilmesi lazım. Bundan dolayıdır ki farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları, haramları, mekruhları, müfsitleri, mubahları nesillerimize öğretmedikçe, amellerimizin, işlerimizin hayatımızın, harekatımızın müstakim olması mümkün değil. Hatta mesela İslam alimleri bu hususta çeşitli vesilelerle mukayeseler yapmışlardır. Bir cemaat toplaşıp kendi aralarında Allah'ın yasaklarını Allah'ın nehyettiği şeyleri Allah'ın kitabından yahut tefsir kitaplarından yahut da bu konuda yazılmış müstakil kitaplardan acaba Rabbimiz neleri haram etti neleri yasak etti işlediğimiz ameller, işlediğimiz hareketler Allah'ın yasaklarına giriyor mu? Allah'ın nehyettiği hususlar bizim yaşayışımızda var mı yok mu gibi bu hususları talim etmek, okumak, öğrenmek ve bunlarla meşgul olmak zikir meclislerinin en bereketlisi, en feyizlisi olarak saymışlardır. En feyizli en bereketli toplantıların cemiyetlerin, cemaatlerin meclislerin başına almışlardır. Zira bir mümin hakkıyla Allah'ı zikretmesi için, zikredebilmesi için Allah'ın yasakladığı şeyleri, Allah'ın nehyettiği şeyleri bilmesi lazım. Bildikten sonra da onlardan sakınması korunması lazım. Bir yanda bir bir takım insanlar Allahu Teala'yı zikrediyorlar, öbür tarafta da Allah'ın yasak kıldığı, haram ettiği şeyleri işliyorlarsa, buradaki zikrin fazileti, buradaki zikrullahın bereketi mevzu bahis değildir. Allahu Teala ümmeti Muhammed'i Rabbimizi, Mevlamızı hakkıyla zikreden kamil müminler sınıfına ilhak eylesin inşallah. Efendiler Estaizu billah Kur'an-ı Kerim Nisa suresinde şu ayeti ilahiyeyi bize haber veriyor. İn tectenibu keba'ira ma tunhevne anhu Ey müminler! Ey müslümanlar! Eğer siz ini şartiye ile gelmiş ayeti kerimede eğer siz nehyolunduğunuz şeylerden Allah'ın haram ettiği nehyettiği büyük günahlardan kebair kelimesi var Kur'an'da. Bu kelimeyi bir hayli açıklamak lazım. Zamanımızda en çok unutulan, ihmal edilen kelimelerden birisi de bu kebair kelimesi. Allah'ın yasakladığı kebairden, yani büyük günahlardan sakınırsanız, korunursanız nükeffir anküm seyyiatikum onun dışındaki günahlarınızı Rabbimiz buyuruyor ki biz örteriz. seyyatınızı günahlarınızı kapatırız. Ve nidkhilkum mudkhalen kerima. Sizi çok şerefli bir yere, çok bereketli, çok keremli, feyizli, şerefli bir yere sizi dahil ederiz. Sizi kabul ederiz. Şerefinizi artırırız. Değerinizi artırırız. Kıymetinizi artırırız ehemmiyetinizi, şahsiyetinizi yükseltiriz. Çok geniş mana var. Burada şu husus ortaya çıkıyor. Allah'ın yasakladığı büyük günahları, kebair dediğimiz büyük günahları işleyen insanlar ayet-i kerimenin delalet ettiği, işaret ettiği mana içinde söylüyorum. İnsanlar günah işledikçe, haram işledikçe onların şerefi, onların şahsiyeti, onların değeri hızla düşmektedir. Müslüman ülkelerde haramlar işlendikçe, buna dikkatinizi rica edeceğim, haramlar, günahlar, isyanlar işlendikçe haramlara aldırış etmedikçe haramlardan kaçınmadıkça, sakınmadıkça o toplumlar alçalıyor. Şerefini kaybetmeye başlıyor. Ehemmiyetini kaybetmeye başlıyor. İnsanlar arasında insanlık camiası içinde makamı, mekanı düşmeye başlıyor tesiri azalıyor, ehemmiyeti azalıyor, ciddiyeti azalıyor, şahsiyeti azalıyor ve insanlar arasında yavaş yavaş makamı mevkisi kaybolmaya başlıyor. İşte şimdi biz hakikaten bu ayet-i kerimenin haber verdiği perişan tabloyu yaşıyoruz. Bakın insanlık alemine her dersimde söylediğim gibi, hemen hemen mevcut musibetlerin, mevcut musibetlerin fitnelerin, fesatların, sıkıntıların ve buna benzer bunalımların, belaların yüzde sekseni Müslüman olduğu görülen milletlerin üzerinde cereyan ediyor. hem Müslüman olduklarını söylüyorlar, hem de Allah'ın nehyettiği, haram ettiği şeyleri işliyorlarsa, işte bütün belalar ve musibetler bu toplumların üzerinde dolaşıyor. Bugünkü yeryüzünde mevzud olan tablo şu. Mesela en azından hem Müslüman olduğunu söylüyor, Müslüman olduğunu söylüyor. Hem de hiçbir mazeret olmadığı halde hiçbir dini kitapta hiçbir dini kaynakta özrü mazereti olmadığı halde mazeret kabul edilmediği halde beş vakit namazı muntazam kılmıyor. Düşünebiliyor musunuz? Hem Müslümanım diyor hem de beş vakit namaz kılmıyor. Ve bunu da namaz kılmamak suretiyle namazsızlığa, namaz kılmamaya alışıyor, alışıyor. Ve bunu normal günlük bir alışkanlık haline getiriyor. Ve bunu yavaş yavaş önemsememeye başlıyor. Kıymet vermemeye başlıyor. Ve beynamazlığı yani namazsızlığı normal bir adet haline getiriyor. Böyle bir milletin üzerine her musibetin gelmesi müstehaktır. Her belaya açıktır. Her işgale açıktır. Her musibete açıktır. Çünkü namazı terk etmek günah-ı kebairdir. Yani büyük günahlardandır. Allah'ı inkar ettikten sonra gelen en büyük günahlardandır. Allah'ı inkar etmekten daha büyük günah yok bildiğiniz gibi. Hemen ondan sonra namazı terk etmek geliyor. Ama millete bakın hiç önemsemiyor. Hiç önem vermiyor. Ve namaz kılmayanlara karşı hiçbir... Değişik tavır ortaya konmuyor. Namaz kılmayanlar toplumda en yüksek makamlara geliyor. Namaz kılmayanlar en büyük mükafatlara, en büyük ikramlara nail olmaya başlıyor. <gülüyor> Şimdiki toplumumuzu söylüyorum. Namaz kılmayanlar her türlü ...nimet içinde, devlet içinde, imkan içinde bulunuyor. Tam aksine bizim toplumumuzda namaz kılanlar yüksek makamlara çıkamıyor. Genel müdür olamıyor en azından. Bazı olanlar varsa da bunlar istisna teşkil ediyor. Beş vakit namazını kılan insanlar... Bakınız, çok büyük nimetlerden, dünyevi imkanlardan, makamlardan mahrum bırakılıyor. Ve hatta biliyorsunuz hala beş vakit namazını kılan subay ve as subaylar Allah şahittir ki ordudan atılıyor. Her gün gazetelerde bunu görüyorsunuz. Namaz kındığı tespit edilen subay veya astsubay anında atılıyor. Böyle bir toplumun başına her türlü musibetin gelmesi müstahak. Allah'ı inkar günahından sonra en büyük günahlardan sayılan namazı terk etmemek, namazı terk etmek bu kadar tabii karşılanırsa hatta tam aksine Allah'ın emrini yerine getiren insanlar dünyevi nimetlerden, makamlardan, mevkilerden, memuriyetlerden atılırsa o millet, o memleket, o devlet Allah'tan belasını bulmuştur. Her belaya açıktır, her musibete açıktır. Ve şerefini yitirmeye, değerini yitirmeye namzet duruma düşmüştür. Onun için <gülüyor> Kur'an bu noktaya çok dikkatle parmak basıyor. İn bu kebairatun hevne anhu nukeffir ve nudkhilkum kerima. Eğer Allah'ın nehyettiği, haram ettiği günahlardan, günahların büyüklerinden sakınır, çekinirseniz diğer günahlarınızı affederiz. Ve sizin şerefinizi artırırız, değerinizi yükseltiriz, kıymetinizi, ehemmiyetinizi dünya toplumlarında en yüksek makama ulaştırırız buyuruyor. Eğer millet olarak değerimiz, kıymetimiz, önemimiz, ehemmiyetimiz azalmışsa, paramızın, pulumuzun kıymeti kalmamışsa, işçimizin, emekçimizin bir değeri kalmamışsa üniversiteden mezun olan yavrularımızın şerefi, haysiyeti beş paralık olmuşsa bütün bunların kökünde ve kökeninde Allah'ın haram ettiği şeyleri işliye işliye, bütün bu aşağılık halleri bütün bu şerefsizliği, kıymetsizliği kendi ellerimizle bu noktaya getirmiş sayılırız. Kendi ellerimizle. bunun çaresi nedir? Efendiler işte allah Teala insanları tabi insanların yaratıcısı olduğu için insanların hallerini insanların zaaflarını insanların çürük taraflarını sıkıntılı taraflarını çok iyi bilmeye layık bir varlık sıfatıyla Kur'an'da bize bütün bunları bildirmiş. Şimdi en azından bakıyorsunuz iman ettikten sonra iman ettikten sonra hemen arkasından erginlik çağına girer girmez her şeyden önce imanı müteakip la ilahe illallah muhammedur resulullah kelime-i tevhidini kalbiyle tasdik edip diliyle ikrar ettikten hemen sonra onun üzerine namaz emanetini veriyor birinci sırada birinci derecede birinci çizgide namaz var Üstelik de günde beş defa. Bir günde beş defa. Dikkat buyurun. Niçin? Çünkü insan insanlar kadar, mahlukat içinde insan kadar çevresine, nefsine, nefsinin arzusuna, şehvetine, arkadaşına, yakınına, dostuna beraber bulunduğu kimselere alışan ve ona benzemeye çalışan başka bir varlık yoktur. İnsan çabuk unutuyor. İnsan çabuk değişiyor. Her şeye uyum sağlıyor. Her yola uygun hale geliyor. Cenab-ı Hak insanı çok değişken yaratmıştır. ...çok değişken yaratmıştır. Hangi halde, hangi yolda bulunursanız... ...o yola alışıyorsunuz... ...o duruma alışıyorsunuz... ...ve o normal olmaya başlıyor. İnsanı böyle yaratmış Rabbimiz. Yani... ...her duruma, her şarta, her şekle... ...her vaziyete alışır kabiliyette. Alışacak vaziyete yaratmış... Hatta Kur'an'da mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Cehennem azabı dediğimiz, cehennem ateşi yahut cehennem azabı dediğimiz, o şiddetli, o elemli azaba da insanların alışacağını, zamanla o cehennemin ateşini ve azabını hissetmeyecek hale, acısını hissetmeyecek hale geleceğini ve bundan dolayı da Rabbimizin şu ayet-i kerimede bildirdiği gibi külleme nebcet cülûdühüm ne zaman ki o cehennemliklerin cehennem azabına müstahak olanların cehenneme atılan insanların derileri vücutlarını kaplayan derileri olgunlaştığı zaman cehennemin azabına ve ateşine ve elemine alışıp da, artık onun azabını duymaz hale geldikleri sırada, o cehennemliklerin ateşe alışan derilerini tekrar değiştirip başa alacağız ki, azabın şiddetini tatmaya devam etsinler diyor. Yani cehenneme ile alışacak bu insanlar ya. Yani. Yanmaz bir duruma gelecek. Artık azap ve ızdırap çekmez hale gelecek. Rabbimiz bunu bildiği için diyor ki derilerini hemen değiştireceğiz. Daha yeni cehenneme atılmış hale getireceğiz ki azabı şiddetli tatmaya başlasınlar. Her şeye alışıyor bu insanlar. Öyle bir kabiliyetle yaratılmış. Onun için namaz kılmayan bir kişiyle iki gün dolaşsın namaz kılan bir kimse namazını, beş vakit namazını eda eden bir kardeşimiz iki gün, en fazla üç gün namazsız, namaz kılmayan birisiyle dolaşsın birdenbire o da namazsızlığa alışmaya başlıyor. Öyle yaratılmış. insan, bulunduğu duruma, bulunduğu çevreye, bulunduğu kişiye uyum sağlamaya müsait tabiatı, fıtratı, kabiliyeti buna müsait yaratılmış. Rabbimiz bunu bildiği için günün şartları, günün şeytanları, günün kötü insanları insanı çekebilecek, sürükleyebilecek olduğu için yanlışa, hataya, günaha, küfre götürmesi mümkün ve insanın da buna ayak uydurması mümkün olabileceği için imandan sonra Günde beş defa namaz kılmaya davet etmiş insanı. Sık sık davet etmiş. Çünkü Rabbimiz biliyor ki kendi halimize kaldığımız zaman sapıtacağız. Yanımıza gelen sapık bir insan bizi etkileyecek. İnsanlar, Hulikal insanu zaifa, insan zafiyetlerle beraber yaratılmıştır. sapmaya müsait, hata işlemeye müsait, küfretmeye müsait <gülüyor> ve her şeye müsait olması sebebiyle insan sapmasın günlük olaylarla, günlük meşgalelerle, günlük telaşlarla, günlük arkadaşlarla yolunu yönünü kaybetmesin diye günde beş defa namaz kılmakla bir Müslümanı Allah mükellef tutmuştur. Neden günde beş defadır derseniz, işte sebebi budur. Bunun, bunu yerine getirmek lazım. Bunu yerine getirmeyen insanların artık akıbeti ne yollara, hangi hallere, hangi yönlere gideceği kestirilemez ve ne istikamette gelişeği bilinemez. Bilinen bir şey varsa hangi şartlarda hangi makamda hangi mevkide hangi görevde olursa olsun ben müslümanım diyen insan o bulunduğu meşgalenin içinden çıkıp Allah'ın huzurunda namaza duracak. Bunu ihmal etmeyecek. Bunu terk etmeyecek. Bunun çok önemi var. Bunun çok ehemmiyeti var. Bunun çok ruhi bir potansiyeli var. Bunu yerine getirmedikten sonra günahlardan, haramlardan, kötülüklerden korunmak mümkün değil. İnsan iradesi ancak namaz eğitimiyle şekillenecek. İnsan iradesi. Zorlayacaksın kendini. İradeyi zorlayacaksın. Arzularını zorlayacaksın. ...nefsini zorlayacaksın... ...zamanın şartlarını zorlayacaksın... ...makamını, mevkiini zorlayacaksın... ...ve bütün bunlardan sonra... ...bu namaz denilen... ...ibadetin... izzetine ve lezzetine ulaşmak için... ...hayli mücadele edeceksin... ...kendi haline bırakırsa insan... ...sapıtıyor... ...kendi normal seyrine bırakırsan... ...uzaklaşıyor... ...nefis bir taraftan çekiyor... Kötü insanlar bir taraftan çekiyor, şehvet bir taraftan zorluyor, arkadaşlar kişinin bulunduğu çevrenin şartları muazzam derecede insanı zorluyor ve kendi istikametinden ilahi istikametten çekip şeytani istikametlere çekmek suretiyle insan izzetini, haysiyetini ve şerefini kaybetmeye başlıyor. Onun için bu noktaya çok dikkat etmek lazım. Zira Rabbimiz bu sistemi böyle koyduktan sonra namazı da şöyle tarif ediyor. Ekimiz salah namazı dosdoğru yerine getirin. Namazı hakkıyla eda edin. İnne salate tenha anil fahşai vel münker muhakkak ki namaz sahibini muhakkak ki namaz o namazı eda eden kimseyi namazı eda eden kişiyi ür türlü günahlardan haramlardan çekip çevirir buyuruyor. inne salate muhakkak ki namaz tenha neha yenha nehy etmek, sakındırmak çekip çevirmek mani olmak an münker Allah'ın nehyettiği, haram ettiği, fuhuş saydığı, kötülük saydığı, günah saydığı şeylerden insanı alıkor, çevirir, şeker, korur, kurtarır namaz. Şimdi namazın sıfatı burada beyan edilmiş. Namaz mutlaka sahibini haram işlemekten korur diyor. Namaz muhtalar, o namazı fena eden kişiyi kötü yola gitmekte. Ancak bunu yapabilmek için iradeyi zorlamak lazım. İradeyi zorlamak lazım. Nefsin arzularını kırmak lazım. Mücadele etmek lazım. Namaz günde beş defa nefsin arzularıyla mücadele etmeyi gerektiriyor. İçinde bulunduğumuz şartları aşmamızı gerektiriyor. Bazı arzu ettiğimiz şeyleri geri itmemizi istiyor. Yoksa kendi halinde kalırsa insan buna da alışmaya başlıyor. Hem namaz kılıyor hem haram yiyor. Buna da alışmaya başlıyor. Eğer mücadeleyi terk ederse nefsini zorlamazsa iradesini zorlamazsa bu sefer buna da alışıyor. Hem namaz, namaz alışkanlık meydana geliyor. Hem namaz kılıyor hem faiz alıp veriyor. Hem namaz kılıyor hem de karısının kızının çıplak olmasına aldırış etmiyor. Hem namaz kılıyor hem yalan söylüyor. Ona da alışmış buna da alışmış. İradesini zorlamamış. Kendisini zorlamamış. Hem namaz kılıyor hem de Karşılıksız çek veriyor. Hem namaz kılıyor, hem karşılığı olmadan senet veriyor. Hem namaz kılıyor, hem de namaz kılmayan açık saçıklarla, günahlar, günahkarlarla, kötü insanlarla beraber oturup kalkıyor. Alışmış. O zaman bu namaz adeta alışkanlık feydahlıyor. Adamın üzerinde ve artık etkisini göstermiyor, tesirini göstermiyor. Namaz kılmış olmakla kılmamak müsaade oluyor. Fark etmiyor. Ve maalesef bugün bunu da yaşıyoruz. Aynen bugün namaz kılmayanlarımız tabii bir hayli fazla, beş vakit namaz kılmayanlar. Namaz kılanlarımız da namaz artık bağışıklık yapmış olaylara karşı, günahlara karşı tesir etmiyor. Haramları önlemiyor, günahları önlemiyor, geçidi kapatmıyor, fırsatı kapatmıyor. Namaz kılmakla beraber toplum yine günahlarla dolu, namaz kılmakla beraber haramlara karşı yine duygusuz, vurdum duymaz bir hal alıyor. Hem beş vakit namaz kılıyor, hem de rahatlıkla içinde bir ızra duymadan... İçki satılan bakkaldan girip ekmek alıyor, peynir alıyor. O bakkalın içerisinde sandık sandık biraları, sandık sandık içkiyi, içki şişelerini gördüğü halde oradan kaçmıyor, oradan uzaklaşmıyor. Bunun acısını çekmiyor, ızdırabını çekmiyor, alışmış. Ne var bunda der gibi rahat rahat giriyor, içki satılan bakkaldan ekmek de alıyor, peynir de alıyor, çıkıp gidiyor. Halbuki inne salâte tenehâ anel Namaz kılan insan, kıldığı namaz sebebiyle haramlardan uzaklaşır, diyordu Rabbimiz. Haramlardan onu uzaklaştırır. Haram olan şeyi gördüğü zaman oraya sokulmaz, oradan kaçar, diyordu. Oradan kaçmasına yol verir, namaz, diyordu. Fakat tatbikatta bakıyorsun, işte böyle bir şey olmuyor. Niye? Namazı şuursuz, iradesiz kılmaya alışmış, Artık namaz onda alışkanlık peydahlamış. Telsili yok. Mikropları kırmıyor. Mikropları öldürmüyor. Haramlara karşı tedbirli olmuyor. da bir kıymeti yok. Mesela bu hususta en büyük ihmalimiz ve eksikliğimiz şimdi arz etmek istediğim noktada toplanıyor. Biliyorsunuz biz Müslümanlar olarak günde 40 rekat namaz kılıyoruz. Sayı olarak yani rakam olarak adet olarak 40 rekat namaz kılıyoruz. Belki de bu 40 40 rekat oluşunda yani 40'a 39 40 oluşunda fevkalade hikmetler olabilir. Oraya girmiyoruz. Zira biliyorsunuz Müslümanlar Mekke-i Mükerreme'de gizli ibadet ediyorlardı bir zamanlar. Gizli açık yerde değil, kapalı yerde kimse görmesin, kimse duymasın diyerek gizli yerde ibadet ediyorlardı ve sayıları 39'du. Hatta bu oğlu Ömer radıyallahu an efendimizle Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla sayıları kaça ulaştı? Kırka ulaştı. Onun üzerine açıktan namaz kılmaya başladılar. Kuvvetlendiler. O kırkıncı adam, kırkıncı insan bütün o topluluğu muazzam bir enerjiye kavuştu. Açığa çıktılar. Açıktan Allah'u Ekber demeye başladılar. Kırk olmasında kim bilmedi ne hikmetler var. Aynı şekilde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Mekkiy Mükerreme'de o müşriklerle put tapan insanların bulunduğu şehirde biliyorsunuz 40 yaşına kadar yaşadı. 40 yaşına geldiği zaman kendisine ne verildi? Peygamberlik verildi. Artık o topluma karşı koymanın yolları açıldı. 40 yaşında peygamberlik gelmesinin de çok büyük hikmetleri var. 40. Bizim de bir günde 40 rekat namaz kılmamızın çok hikmetleri var. Özellikle bütün hikmetler, bütün sebepler, bütün manevi sırlar ve işaretler kıldığımız bir günde kıldığımız 40 rekat namazın 40. rekatında toplanıyor. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Araştırdınız mı? İncelediniz mi? Bu noktayı biraz şurada fırsat gelmişken biraz açmak istiyorum bu noktayı. 40. rekat. Zaten dikkat ederseniz bir günde kılmış olduğumuz 40 rekat namazın 40. rekatı zaten farklı bir rekattır. Kıldığımız bu 40. rekat hangi namazın rekatıdır diye sorulsa herkesin bilmesi lazım. Vitil namazının son rekatı. Vallahi mühimdir. Çok mühimdir. Yani 40 rekat namazın son rekatı adeta altı çizilen bir sır gibi çizilmiştir ve muazzam bir mana toplanmıştır. Eğer şu kürsüde, şu sırada, şu esnada bu noktayı biraz size arz edebilirsem, bu noktayı biraz açabilirsem kendimi bahtiyar sayacağım inşallah. Allahu Teala bizi muvaffak eylesin. Amin. Kırkıncı rekat, bir günde bir günlük namazımızın bir günde kıldığımız gündüz veya gece toplam namaz olarak kılmış olduğumuz namazın kırkıncı rekatı vitir namazının sol rekatıdır. Çok farklı. Hiç ömürlerine benzemiyor. Acaba niçin diye düşündüm, saatlerce düşündüm. Tefsirleri araştırdım. Allah'a hamdolsun neticesini buldum. Arz ediyorum şimdi. Efendiler, vitir namazına niyet ediyoruz, hepiniz bildiğiniz gibi. Niyet ettim Allah rızası için, bu geceki vitir namazını kılmaya diyorsunuz. Birinci rekatı normal namazlar gibi kılıyorsunuz. ikinci rekatı normal namazlar gibi kılıyorsunuz ve oturuyorsunuz. İkinci rekatta tahiyyata oturuyoruz tabi, başka bir şey olmaz. Normal olarak tahiyattan sonra üçüncü rekata kalkıyoruz. Üçüncü rekata kalkıyoruz. Yine normal şekilde Sure-i Fatiha'yı okuyoruz. Arkasından Zamm-ı Sure'yi okuyoruz. Öbür rekatlar gibi normal olarak Zamm-ı Sure'den sonra rüküye gitmemiz lazım. Öyle değil mi? Normal o. Rüküye gitmemiz lazım. Gitmiyoruz. Bakın. Fark başladı şimdi burada. Müthiş bir şey bu. Vallahi çok müthiş bir şey bu. Bunu anlamayanların kırk rekat namazının 40'ına batıldı. batıldır. Son noktada iş ortaya çıkıyor. Normal rüküye gitmemiz lazım. Allahu Ekber bir aşağı gitmemiz lazım. Gitmiyoruz. Tam tersine yeniden sanki namaza başlıyormuşuz gibi... Ellerimizi kaldırıp kulaklarımıza dayayarak Allahu Ekber'de tekbir getirmiyor muyuz? İşte bütün mesele burada düğümleniyor. Yeniden tekrar ellerimiz kulağımıza kalkıyor. Tekbir alıyoruz. Arkasından iki tane vacit hükmünde olan iki dua okuyoruz. Bu duanın adı nedir? Kulut duası. Kulut dualarını çok iyi bilmek lazım. Çünkü 40 rekat namazın bütün özü, özeti, tesiri, manası, ahdi, akidesi, akdi hepsi burada düğünleniyor. Adeta geliyor, orada birikiyor. Orada toplanıyor. Okuyoruz şimdi. Tekbir aldık, tekrar ellerimizi bağladık göbeğimizin altına. İki Kulut duasından birincisini okuyoruz. Allahum ve inna nestainuk ve nestawfiruk ve nestahdiik ve ve ntuqulika ve ve ve la ve ve men Birinci kulut duası bu. Allahümme ey Allah'ım! Şimdi ellerimizi kaldırdık, tekrar bağladık. Allah'ın huzurunda bir günlük namazın son rekatı olan kırkıncı rekatta Allah ile sözleşiyoruz. Vallahi ahit yapıyoruz. Rabbimizle akit yapıyoruz. Sözleşme yapıyoruz. Ve tekrar namaza başlamış olmanın hareketi içinde... Yeniden bir strateji, yeniden bir akit yapıyoruz. Allahumme, ey Allah'ım İnna nesta'inuke ancak senden yardım isteriz. Bakınız gün bitiyor. Yatsı namazı da geçmiş, bitir namazı kılıyorsunuz. Son rekat. Ancak senden yardım isteriz. Ve nestağfiruke ancak senden af isteriz. Affu mağfiret malum. Ve nestehdike ancak senden hidayet bekleriz. Ve nü'minübike sana katıksız ve pazarlıksız tereddütsüz sana iman ederiz. Ve netubu ileyke sana mutlak manada tevbe ederiz. Tevbemizin kabulünü isteriz. Ve netevekkelü aleyke her hususta sana dayanırız, sana sığınırız, sana güveniriz ya Rabbi. Son rekat. Dikkat buyurun. Ve müsni aleykel hayra külle. Bütün hayırların kaynağı sen olarak bilir ve seni medhü ederiz ya Rabbi. Seni zikrederiz ya Rabbi. Neşkuruke sana şükrederiz ya Rabbi. Neşkuru. şeker yaşkuru şükren. Arapça Şükretmek. Sana şükrederiz ya Rabbi. Ve la nektiruke. Sana nankörlük etmez. Nimetlerine karşı nankörlükte bulunmaz. Ve mutlak sana itaat ederiz ya Rabbi. Ve şimdi çok daha mühim bir madde geliyor sonunda. Ve nekhle'u ve netruku meyyefkiruke. Hali hayatımızda, alışımızda, verişimizde, oturuşumuzda, kalkışımızda, her türlü münasebetlerimizde sana karşı isyan eden, fısku fucurda bulunan, seni dinlemeyen, senin haramlarını işleyen, senin günah saydığın şeyleri kayıtsızca yerini işleyen haramları, günahları, isyanları, rahatlıkla işleyen insanları terk ederiz. Onları bulundukları makamdan aşağıya indiririz ya Rabbi diyorsun. Her aksan böyle bu. Ve nakhle'u bulunduğu selahiyet makamından aşağıya indirmek. Açın Arapçayı, gibi bütün kitaplara bakın. Vallahi bu anaya geliyor. Halayahle'u <gülüyor> bir kişiyi bulunduğu selahiyet içinde bulunduğu yetkileri bulunan, selahiyeti bulunan makamdan alıp o selahiyetin dışına atmak. Halayahle'u <gülüyor> yahla <gülüyor> bu manaya geliyor. Ve netruku Arapça tereke yetruku terk etmek. Yani bırakmak, alakaı kesmek. Ve netruku alakamızı keseriz ya Rabbi. Anışverişimizi keseriz ya Rabbi. Kız vermeyiz ya Rabbi, ilgi göstermeyiz ya Rabbi. İlgimizi, alakamızı keseriz diyorsun. Kimden acaba men yefcuruke sana karşı haram işleyenlerden, sana ibadet etmeyenlerden, içkiyle, kumarla, zinayla, faizle dop dolu bir hayat yaşayan insan olarak onları terk ederiz, onlarla münasebetimizi keseriz ya Rabbi diyorsun. Her gece Allah'a bu sözü veriyorsun da farkında değilsin Müslüman. Daha nasıl namaz insanları kötülükten geri koyacak? Bakın sözleşme burada. Kırkıncı rekatta ellerimiz tekrar havaya kalkıyor ve Allah'a söz verircesine kesinlikle şu maddeleri ifade ediyor, altını imzalıyoruz. Ve net rükümen yefçülüke sana karşı gelenleri terk ederiz ya Rabbi. Sana karşı gelenler, namaz kılmayanlar, içki içenler, kumar oynamayanlar bizim başımızdaysa Başımızdan ala ederiz ya Rabbi diyorsun. Vallahi böyle söylüyorsun. İski içenler, kumar oynayanlar, faiz alıp verenler, karısı kızı çıplak olanlar, namaz kılmayanlar bizi idare ediyorsa o idare makamından onlara indiririz ya Rabbi diyorsun. Her akşam bunu söylüyorsun. Her namazın kırk rekatında kırkıncısında bunu söylüyorsun Müslüman. Vallahi manası budur bunun. Biz ne hangi namazı kılıyoruz? Neyin namazını kılıyoruz? Neyin farkındayız Müslümanlar. Ve letrukü men ke, Kötü halde olanları terk ederiz. Kötü yolda olanları terk ederiz. Karısı kızı çıplak olanları terk ederiz diyorsun her gece sabahleyin kalkıp bahsini yapıyorsan buna namaz ne yapsın? Buna Hazreti Muhammed bu ne yapsın? Ne yapsın yani? Tam aksine bunları söylemek, bunları anlatmak sıkıntı veriyor bazılarına. Haramları işlemeyin. Çıplak insanların girdiği denizlere girmeyin dediğimiz zaman bazılarının zoruna gidiyor. Ya ben bir hoca olarak size haramları tavsiye edemem. Hristiyanların papazları gibi her şeyi mübah sayamam. Buna yetkimiz yok. Kur'an'da her şey açıklanmıştır. Biz Kur'an'a bir şey ilave edemeyiz. İçki içenler, içki içinin günahını, haram olduğunu, vebalini söyleyen hocalara kızmak yerine kendilerine kızmaları ve kendi hallerine dönüp bakmaları icap eder. Bu açıklamalar İnsanların sulhu ve salahı içindir. Hiç kimseyi kötülemek, hiç kimseyi karalamak, hiç kimseyi lekelemek maksadına matuf değildir. Her insan kendi halini mukayese etmesi lazım, muhakeme etmesi lazım, muhasebe etmesi lazım. Ben harama helal diyemem. İster Şile'de, ister Antalya'da, çıplak kadınlarla ve erkeklerin yıkandığı denize, Aynı anda o çıplakların yıkandığı sırada vallahi bir Müslüman diremez diyorum, haramdır diyorum. Bunu her yerde söylerim. Dinin hükmüdür. budur. Ve böyle açık saçık kadınlarla erkeklerin avret yerleri açık olduğu halde şortla bikiniyle yıkandıkları denizlerde yıkanan Müslüman olduğunu söyleyen insanların Allah katında şahitliği makbul değildir. Fıkıh kitabından madde okuyayım size. لَا تُكْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ بِلَا diye kayıt var bütün fıkıh kitaplarında. İnsanların toplu yıkandığı, beraber yıkandığı hamamlara peşkimalsiz giren, yani biz kabağıyla göbek arasını kapatmadan giren bir kişinin asla şahitliği kabul edilmez diye kitaplar fermar ediyor. Ben bunu söyleyecek miyim? Bunları söylediğimiz zaman alınanlar varsa nefsine alınsın, nefsine kızsın ya. Hocaya niye kızıyor bu adamlar? Deli mi bu adamlar ya? Kendi hastalığını keşfeden, hastalıkları teşhis eden doktora kızılmaz. Kendi hastalığına, kendi içinde bulunan şartlara dikkat etmesi gerekir adamın. Bütün bunlar görülüyor ki toplumda Günahlar, isyanlar öyle yaygınlaşmış, öyle çoğalmış, öyle artmış ki bunları söylemek bile çok kişinin muazzam huzurunu bozuyor. Muazzam canını sıkıyor. Böyle şey olmaz. Bunlar söylenecek. Yarın huzur ilahide hiç kim, hiçbiriniz beni kurtaramazsınız. Niye bunları söylemedin diye Rabbimin huzurunda hesap vermekten kurtaramazsınız Cemaatin içinde kızanlar, küsenler, darılanlar olacak diye hiçbir ayeti gizleyemem. Cemaatin yarın huzur ilahide bu noktada yapacağı bir şey yoktur. Söylemek zarureti vardır, anlatmak. Bazı mevlüt okuyanlar içki içiyor ve televizyon mevlüt okuyorsa bunu söylüyorsak buna niçin bazıları kızıyor, küsüyor? Ben kendi gözümle görmüşüm. Şarabı içti. Kürsüye çıkıp nevül adam. Ben şahidim. Bunların dini imanı yok bu adamların. Bunları söyleyince ni niçin bazıları bocunuyor? Mevlüt okuyanlar yüzde doksan namaz kılmıyor dedim. Şahidim kılmıyorlar. Niye buna kızıyorsunuz? Bazı ahmaklar niçin kızıyor böyle şeylere? Baban da olsa kabul etmek zorundasın. Kardeşin de olsa kabul etmek zorundasın. Beyne namaz kılmayan bir adamın okuduğu merlip batıldır. Çok canım sıkılıyor. Bazı zavallı insanlar haramları, günahları söylediğimiz zaman nasıl gocunurlar? Ne aklı var bana gocunmaya? Hazreti Allah'a küs. Peygamber'e küs. Kitabullah'a karşı gel. Onun benimle bir alakası yok senin. Söylemek zorundayım ben bunu. Hiçbir şeyden çekinmeme sakınmam. Bazıları kızacak, bazıları küsecek diye altmış yıldır Kur'an-ı Kerim anlatılmadı size. Bazı makamlar, mevkiler bocunacak diye altmış yıldır Hazreti Kur'an anlatılmadı size. Velet rükü menyefsülük anlatılmadı size. Böyle bir hoca olmak istemem. Cemaat küsecekmiş, müftülük darılacakmış, diyanet reisi ceza verecekmiş diye... Ayetleri gizleyen hoca, Allah yolundan çıkmıştır. Böyle hocalık olmaz. Hiç kimseden ses gelmesin kulağıma. Açarım Rabbül Alemine ellerimi, öyle bir şekiva ederim ki, elini barkını manen tarubar o adamın. Ben Allah için konuşuyorum. Hiç kimseyi hedef almıyorum. Hiç kimseyi ben muhatap kabul etmiyorum. Biz Allah namına kitabullah adına konuşuyoruz. Kur'an'da yoksa o zaman gel benim yanıma. Kur'an'da varsa senime yaklaşma. O söylenecektir. وَنَتْرُكُمَنْ يَفْشُرُكَ Her gün kırk rekatın kırkıncı rekatında bir günlük namazın kırkıncı rekatında senin yolunda olmayanları terk ederiz ya Rabbi diyor musun demiyor musun diyorsun. Hani öyleyse neden bu ahdine vefa göstermiyorsun? Neden bu akdine vefa göstermiyorsun? Neden hala zalimlerle, fâsıklarla, facirlerle, neden hala berabersin? Ve net rükü men yefşürüke, lütfen araştırın. Lütfen inceleyin, lütfen manasına bakın. Ne demek net rükü? Terk ederiz, ilgimizi keseriz, desteğimizi çekeriz. Elimizi vermeyiz, ayağımızı vermeyiz, gönlümüzü vermeyiz manasına geliyor. Men o kimse ki yefşürüke sana karşı geliyor. Sana isyan ediyor, günah işliyor, haram işliyor, aldırış etmiyor. Allah ve Rasulüne karşı kayıtsız, ukala, edepsiz hareketlerde bulunuyor. Terk ederiz bunu diyoruz. Ama terk etmiyoruz. Tavrımız değişmiyorsa, hareketimiz değişmiyorsa, yolumuz, yönümüz değişmiyorsa, kıldığımız namaz adeta bağışıklık yapmış ve etkisini tesirini kaybetmiş oluyor ve namaz kılmakla kılmamak sanki adeta Allah korusun aynı noktaya gelmiş oluyor. Namaz kılanların farklı olması lazım. Namaz kılanların değişik olması lazım. Namaz kılanların her şeyin farkında olması lazım. Namaz kılanların haramı helalı bilmesi lazım. Namaz kılanların dostu düşmanı tanıması lazım. Başka türlü Namaz kıldığın alameti ne olacak? Nasıl anlayacağız? Nasıl kavrayacağız? Nasıl tespit edeceğiz? 2. Kunut duası da aynı mahiyette. Allahumme iyake na'budu ve leke nusalli ve nescud ve ileyke nes'a ve nahfid. Narcu rahmetek ve nahşaa azabek. İnne azabek bil kuffar mulhik. Allahum, Allahum demek Allahum demek? İyyake na'bud. Ancak sana ibadet ederiz. وَلَكَ نُسَلِّي وَنَسْجُدْ Ancak senin için namaz kılar, senin için secde ederiz. Secede yescudu, nescudu secde ederiz. وَيْلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدْ Ancak sana koşarız, senin yolunda ilerleriz. نَرْكُ rahmetek, Rahmetini niyaz ederiz, rahmetini umarız. وَنَخْشَى azabek, Azabından korkarız. Hani Allah'ın azabından korkanlar, nerede? bil Senin azabın ancak kafirleri içine alır, kafirlere ulaşır, zalimlere ulaşır ve senin azabın onları mahveder, imha eder. Böyle her gün kırkıncı rekatta bunları söyleyip yapıyoruz, sabahleyin aksini yapıyorsak vay bizim halimize, vay kıldığımız namazların haline. Cenab-ı Hak cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Allahu Teala cümlemizi affı maufret buyursun, Amin. rıza ve rahmetin nail buyursun inşallah. Amin. Haftaya devam etmek niyetiyle, Lillahi Teala al-Fatiha.